Cennet semerelerinden bir semer olsun, cennet ırmaklarından bir ırmak olsun. Resulullah'ın gönlünü hoşnut edebilecek bir semere cennet olsun. Akıllıca sarf edilen bir söz olur. Mefhumu muhalifini arz etmiyor, yerlerine akılsızlık, mantıksızlık demiyorum. Mümin, Rabbin kendisine ihsan ettiği her şeyi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 ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşlanmadığı, yasakladığı bir keyfiyettir. Binaenaleyh mü'min, yirminci asırdaki mü'min bilhassa içinde yaşadığı devirde herkes soru soruyor, çeşitli meseleleri kurcalıyor ve istifam çıkarıyor ondan. Ben de yapayım yoluna girersen, hafiden Allah baş aşağı gider yıkılır. Maazallah cehenneme yıkılır gider Allah korusun. Aziz Müslümanlarım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sormayın buyuruyordum. Hatta bir defasında <gülüyor> ve la te'selu ayeti celile-i kerimesini bu münasebetle irat buyurdular. Siz size tebliğ edilen şeyleri tüm sıkı tutunun, yaşayın. Benim size anlattığım şeylere bağlanın, kalın. Bunun ötesinde peygamber biliyor diye soru sormayın. ''Gerekli olmayan, hayatiye emmiyeti olmayan meseleleri kurcalamayın.'' diyordu. Ve Enes bize şu tabloyu naklediyor. ''Seluni mahşi'tüm'' dedim. Öfkelenmişti, herkes soru soruyordu, canı sıkılmıştım. ''Seluni mahşi'tüm'' ''Gayrı ne isterseniz sorunuz hepsine cevap vereceğim'' diyordum. Böyle âlim bir mehafildim. ''O minberde hutbe-i buyuruyordum.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 İçi bozuk, belki de Resûl-ü Ekrem'i tecrübe birisi kalkıp diyordu ki ben cennette miyim, cehennemde miyim? Ona da dünyasını başına yıkacak şu sözü söylüyordu, sen cehennemdesin buyuruyordu. Cemaat de öfkelenmiş, heyecanlanmış, camide heyecanlanmış, gözü dolmuş, Resûl-ü Ekrem'de çok heyecanlanmış ve gazaplanmıştım. Biz Buhari üstünde sadece Abdullah İbni Hüzafet Hüsemin'in kalkıp soru sorduğunu görüyoruz. Diğerleri diğer kitaplara aittir. Ya Resulallah benim babam kimdir dedim. Abdullah İbni Hüzafet Hüsemin senin baban Hüzafet'dir buyurdum. Anasının yanına geldiği zaman da oğlum beni rezil etmek istiyordun? Kadın hitabında bulundum. Çok soru sorma karşısında resul Ekrem'in nasıl rahatsız olduğunu nasıl tedirgin olduğunu her sahabi hissetmişti ama ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ömer'in bir faysal olarak, çok yerden yerinde sözü kesen bir insan olarak dizlerinin üzerine doğrulduğu görüldü. Ağlayarak şöyle diyordu, Radina billahi rabbe, وَبِنْ إِسْلَابِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ resul'a Tekrar edip duruyordu. Mescid Ömer'in gül sesiyle dolmuşlar diye gelmiştim. Artık mescitte Rasul-ü sesi değil Ömer'in sesi duyuluyordum. Rabb olarak Rabbimizden razıyız ya Rasulallah! Nebi olarak senden razıyız ya Rasulallah! Kitab olarak Kur'an'dan razıyız ya Rasulallah! Dil olarak İslam'dan razıyız ya Rasulallah! Durmadan tekrar ediyordum. Sinirler yatışmıştır, şefkatle ne bir sona döndüm. Tatlı bir reverans da iclis, ya Ömer rahim Allah'ın Allah rahmeti seninle olsun, otur, otur Ömer'im diyordum. Rasul-i sallallahu aleyhi ve sellem, kesret sualin, kilukali nidaat malin hepsinin birer israftan ibaret olması itibariyle bir faslı müşterekte topluyor,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 Khususuyla Diyanet mevzuuyla alakalı çok soru soranlar onlar da helakettedir. Aziz Müslüman, lisanın, beyanın başımıza getirdiği afetlerden, 20. asırdaki afetlerden bir tanesi de budur. Belki bu bir şey içinde hadisi Hadis-i Şerif meseleyi çatallaştırıyor, birkaç şey de bunlardır. Rabbim bizi muhafaza buyursun, söz söylemenin ve beyanın terliş edildiğim,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 Beri tarafta da en âli bir hayatın yaşanmasın. Adalarda hayatın yaşanmasın. Avrupalarda hayatın yaşanmasın. İhtimai hayatı zîr-i zeber edebilecek bir karışıklıkla karmaşıklık meylana getirdiğinden. Burada da Resul Ekrem israfa parmak basıyor ve bir cemaatin bununla helak olacağını ifade buyuruyor. Beri tarafta ise din ve dince mukaddes sayılan meselelerim hafife alırcasına onlar hakkında istifam imal etmek, mutfaksız sorular sormak, dinin haysiyet ve namusu mevzuunda hatta solmamak, gelişigüzel meseleleri kurcalamak, bir yönüyle bu da dini hayatımıza müteveccih bir, bir tehlike olduğundan ötürüm. Bunun da bizi yıkma ihtimali vardır. Rabbim bizi yıkıcı bu şeylerden muhafaza buyursun.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 sözünde gereksizinden, sualinde faydasızından ve gereksizinden, ahiret hesabına olmayanından, dünya hayatını tamir etmeyeninden, ictimai hayatımızın sağlamına bir şey getirmeyeninden Allah bizi muhafaza buyursun. Ela inna ahsane'l kelam Rabbuna nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kima kalle Allahu tebaraka ve teala fil kelam. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً كاملاً كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر fakat الله azza wa jalla min qaaili muhver ve amir. İnnallah ve على hu yu sallun al Nabi. Ya aihal zinamenu sallu alayhi ve sallim teslim alabiik. Allahumma sall ala siedina Muhammed ve ala al siedina Ibrahim ve ala al siedina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 ve salmatsi man kathiran ila yom el hashur el qarar wa hashurna ma'hum ilu tuka min Allah Allah'ın kulları, tek ve müstesna vasvi kulluk olan Allah'ın kulları, en aziz, en onurlu anı secdedeki anı sayan Allah'ın kulları.